Cennet, ibadet karşılığı değildir. Allah'ın fazla keremiyledir cennat-ı Yani bir adam 10 bin sene namaz kılsa, anlı secde delinse, 10 bin sene de oruç sussa, ömrü de öyle olsa yani. Bir kere semaya bakıp semayı gözünün içine almasının hakkını Allah'a ödemiş olmaz. Bir kere bakmanın hakkını Allah'a ödemiş olmaz. Onun için cennat-ı Allah'ın fazla keremiyledir. Kul kuruluğunu bilir, Allah'a yalvarırsa Allah kapısına geleni, Allah diyeni boş çevirmez, mahrum etmez.